Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri yine bir perşembe günü gönül sadasında bir aradayız kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar e, gönül sadasında e, buluştuk e, ikinci programımızdayız bu haftada kısmetse e, ümit konusunu konuşmak istiyoruz. Evet. Zaman zaman hocam e, insanları yeis içinde buluyoruz. Benim mesleğim zaten elem doktorluğu. Bir Fransız yazar. Öyle mi diyor? Evet. Harika. Ben yıllar önce bunu buna tesadüf ettim. Ya dedim bir mesleği bundan daha güzel hangi kalıp e, tarif edebilir? Elem doktoru diyor psikiyatristlere. Elem. Diyor yani. elem. Bizim e, biz elemli insanlarla daha ziyade konuşuyoruz. Tabi. Ee, elemin yeryüzünde neleri yaptığını insan ruhunu nasıl kasırgalara tabi tuttuğunu nasıl böyle evirip çevirdiğini çölleştirdiğini e, birebir görebiliyoruz fakat bir de ümit var evet. çöllerde e, bir çiçek açtıran açar evet duygu açar, var. Her şeyden sonra, bütün kabuslardan sonra, bütün fırtınalardan, depremlerden, zelzelelerden sonra bir şeyleri yeniden yapabilme iradesi, gayreti, çabası ve e, tünel ucunda görülen ışık. Evet. Şöyle bir problem var. Biraz da bunun için ben sizinle bu konuyu konuşmak istedim. Coğrafya çok zor şartlardan geçiyor. Ee, Müslümanlar, müminler üzülüyorlar, ee, çok e, büyük kıyımlar oluyor e, coğrafyanın değişik bölgelerinde. Ee, ve tabii memleketimizle ilgili de bazı sıkıntılar olabiliyor zaman zaman, gelecekle ilgili e, karamsar düşünceler olabiliyor. Ümitsizlik insanı bir felç olma haline rapt ediyor hocam. Yani evet. ümitsiz insan... Eylem yapamaz. Eylem yapamıyor. Tamam. Geleceğe... Eylemi tasavvur dahi edemez. Ta tasavvur dahi. E, öyle bir pasif nihilizm diyor bir yazar buna. Aa, ne hoş. Evet, pasif, nihilizm. pasif nihilizm içinde e, insanları bırakıyor. E, halbuki bize hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz tavsiye ediyoruz. Her zaman bir korku ve ümit arasında salınıp durmamız tavsiye ediyor. Yaz, yaz, yiyiz, sonsuz yaz sın Müslümana yakışmadığı dile getiriliyor. Tabi. Buradan ilerleyecek olursak siz ne görüyorsunuz, e, neler söylemek istersiniz? Siz böyle söyleyince başlangıçta aklıma bir e, beyit geldi. Geçti mazi, çekme istikbale gam diyor şair. Geçti mazi, çekme istikbale gam, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir. Çekme istikbale gam. gam. Fakir o mısra biraz değiştirdim. Hı hı. Geçti mazi Çekme ati için elem Şimdi siz elem dediniz ya Evet. Geçti mazi çekme ati için elem Dem bu demdir Dem bu demdir dem bu dem. Yine eskilerden Bir referans verelim efendim Yani hani bu makaleye kaç Atıf yapıldı diyor ya Biz de hep eskiler <gülüyor> Çünkü bu hadise böyle Yani size onlar Siz Sizde bugünü yetiştirmeye çalışıyorsunuz Olabildiği kadarıyla yani hadise o ee, vaktin sahibi var. O sahibin dediği olur. Bazen güneş açar, bazen bulutlu olur. Ama siz bu anı değerlendirmek zorundasınız. Bu an size verilen bir lütuftur, bir imkandır. Mazi geçti, bitti. Ders aldık, aldık, almadık, almadık. İstikbali bilmiyoruz. Ama şu an elinizde. Buyurun. Sahne sizin diyorlar. Dolayısıyla bu bir, mesela bir insan için bazen bir an oluyor, bazen bir gün oluyor, bazen bir dönem oluyor. Ama bir millet için uzun yılları kapsayan bir dönemde olabiliyor. Haydi diyorlar. Ee, biraz yan sokaklara girebilir miyim? Tabii buyurun hocam lütfen. Şimdi tarih çok entekazan. Tarihi hı hı. bir başka gözle okumasını bana öğrettiler. Hı hı. Bunlardan bir tanesi mehru pederim. Celalettin Ök'ten. Hı hı. Bir tanesi evet. ee, rahmetli Ziyanur Aksun. Hı hı. Tarihi bir başka gözle okumak. Hı hı. Efendim bu Anadolu bizim çok şey yaptığımız Anadolu e, esasında bir pagan memleketi ve bir Hristiyan memleketi. Şarjikliler buraya geliyorlar. Hı hı. 1071 çok ana hatlarını söylüyorum. Hı hı. 1176 Mirya Kefalon. 100 sene. Bununla beraber artık burada kalacağız, bu netleşiyor. Bundan sonraki zaman, 1176'dan 1243 Köse Dağı'na kadar, 70 sene kabaca, 67 sene, işte Selçuklilere verilen bir mühledir. Bunu çok iyi değerlendirdiler ve Anadolu'ya temel attık biz böylece. Bu bir dönem. Bakın bir memlekete bir arza verilen bir dönem, bunu Cenab-ı Allah verdi. Bu zaman zarfında Selçuklular burada yerleştiler. Kendi varlıklarını arıza, coğrafyaya inşa ettiler ve burayı dönüştürdüler. Bundan sonra artık burası bir İslam yurdu oldu. Bunu yaparken tabii ki süreç içerisinde dört büyük e, mistik geldi buraya vesaire i̇şte ilmi boyutu da var. Yani milletlere, e, etnislere, ümmetlere belli bir zaman veriliyor Kullandı, kullandı, kullanmadı, kullanmadı. Dolayısıyla e, biz tabii ki maziden ders alacağız. E, istikbale e, ümitle bakacağız ama bu demi iyi kullanmak. Şimdi mesela ben bu sözleri söyledim. Üç dakika geçti. O mazi oldu. Üç dakika önce şu yaşadığım istikbaldi. Böyle bakmamız lazım. Akış devam ediyor. Hayatın akışı. Dolayısıyla biz Tabii arkamızda, yani zihnimizde ve gönlümüzde bir medeniyet tasavvuru varsa, bir ideal, bir ülkü, bir yapılması gerekenler, yetişilmesi mümkün olmayan bir hedef varsa bu olabilir. Siz eğer e, egonun elinde kalmışsanız veya bir başka tabirle söyleyeyim, nefse emmanenin elinde kalmışsanız vay halinize. Hiçbir şeyden mutlu olmaz, hep ister. Ama kalmamışsanız bir büyük ülkünün mensubuysanız, bir büyük idealin mensubuysanız o zaman tabii ki demi de iyi değerlendirirsiniz. Türkiye'nin bugünkü hali ben şöyle söyledim. Yani bunu bana çok soruyorlar. Dedim ki bu vakte kadar İslam coğrafyasında bu filmler de zaten yapılıyordu. Biz duymuyorduk. Hmm. Hatta verdiğim örnekte de şudur, evet. 39'da Erzincan'da ciddi bir deprem oldu. Güzel. Zelzele oldu. Erzincan yıkıldı. Hı -hı. İstanbul bunu altı gün sonra duyuyor. Telekomünikasyon yok. İletişim yok. İlkel yok böyle bir şey yani. Gelmiyor gitmiyor vesaire etmiyor yani. Şimdi öyle değil. Küçük bir cihaz var herkesin cebinde akıllı telefon diyorlar. Tam resmini çekiyor. Bir koyuyor internete bütün dünya duyuyor. Tabii. Yani bu cihazların hem müspet tarafları var hem menfi tarafları var. Akıllıca kullandığın zaman haberin oluyor? Ne oluyor? saklayamıyorlar artık yani modernite yaptığı zulmü saklayamıyor bu duyuluyor e, Türkiye'de bunu gördü duydu ve dünyada bir dynamizm var yani hayat sıfatı her an işliyor hayat esması her an işliyor Türkiye artık eski Türkiye değil kendisine verilen rolü önce fark etti farkı <gülüyor> daha devam ediyor daha tam anlamadı fark etti e, bu rolü kabullenmiyor Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Türkiye artık modern kendisiyle rahatça oynadığı bir aktör değil. Bunu görüyor. Kendi köklerine dönmeye çalışıyor. Araya bir zaman girmiş, kopukluk girmiş. Kendi estetiğini bulmaya çalışıyor. Ruh halini, çabasını, enginliğini ve zenginliğini iç dünyasını yakalamaya çalışıyor. İç dünyasını yakalamaya çalışıyor. Bu tabi insanları korkutuyor çünkü Batı'nın ciddi bir entelijansiyası var. Ve onlar olayın farkındalar. Diyorlar ki eğer Batı insanı hı hı. bu senaryoyu fark ederse biz bunu, bu insanı tutamayız diyorlar. Hocam işte tam bu noktada şöyle bir psikoloji var. Yeis psikolojisi. Ee, buna bir e, Tunuslu... Yanlış hatırlamıyorsam bir psikanalist İslam dünyası için şöyle bir tabir getiriyordu. Kendi olma ümitsizliği diyor. Kendi olmaktan dolan, doğan ümitsizlik. Kendini beğenmeme hali. Ee, hani başka Celali Ali Ahmet Garpzede diyor ya... Hmm. ...Cemil Meriç müstarip diyor... ...müstarip diyor... ...bir şekilde batının tokadını yemiş... ...sersemlemiş bir insan tipi... ...fakat... E, ...onun bir e, sonraki tokat ...aşk edileceği zaman o eli tutmak yerine... E, ...yanağını bu sefer dönüyor... ...gönüllü olarak uzatıyor... Stockholm sendromu... E, Stockholm, ...Celladına aşık olma sendromu... Evet. ...bizim topraklarımızda da... ...kendi kendimizi... ...beğenmeme hastalığı var... E, yani pek çok şeyi eksik yapıyoruz, kusurlu yapıyoruz. Fakat aynı kusurları mesela bir batı ülkesinde gördüğüm zaman şikayet etmiyoruz. Tabii ki var. Tabii <gülüyor> ki var. var. <gülüyor> Tabii. Mesela çok basit bir şey. Siz de, ben de zaman zaman ilmi sebeplerle veya başka sebeplerle batı ülkelerine seyahat ediyoruz. Mesela ya İngiltere'de çok uzun kuyruklar olur. Türklerin söylendiğini hiç duymam. Hı hı. Fakat ne zaman ki biz e, Yeşilköy'e geliriz orada onun yarısı kadar bir kuyruk bile olsa e, hemen e, memlekette işlerin yürümediğinden şikayet etmeye başlarız. Evet. Bizim birbirimizi görünce veya memleketimizde bir şey görünce bir şeylerden şikayet etme hastalığımız depreşiyor. Ama hadi şu taşı da sen e, taşın üzerine koy. Hadi bir ev sen inşa et veya e, yanlış bulduğun şeyi düzelt bakalım dediğimiz Ve sen zaman yapma. veya sen, sen, sen yapma. bu bozulmaya katkıda bulunma dediğimiz yapma. zaman eee oluyoruz. E, diyoruz ki o bir benle mi olacak? Evet bir senle olacak. Bir senle olacak. Çünkü evet. Ahmet'te, Mehmet'te, Hasan'da bir benle de, ondan oluyor zaten yani. İşte ümit tam da bu bence kıymetli hocam. Ümit e, benimle olur diyebilen insanların işi. Öyle oluyor zaten. Şimdi Aliye İzzet Begoviç Nelson Mandela bakıyorsunuz büyük adamlar bu adamlar vazgeçmiyor yani bir idealleri evet. var bir mefkureleri var ee, doğru bildikleri yolda ilerlemek istiyorlar ve aman bir ben hapse gireceğim ben bir söz söyleyeceğim e, zindanlarda çürüyeceğim demiyor adam hayır bir tohumu atarım toprağa diyor yeşertse sallay, yeşertir. Evet. Bir mayayı çalarım, tutarsa tutar. Hesap yapmıyor yani, ideal olmayı, Hesap yok, evet. Idealun hesap yapılmaz evet. yani. Şimdi biz sizin bahsettiğiniz ama bakın şöyle, o müsteripler de anlıyorum, hiç garipse de anlıyorum, hiç bir itirazım yok onlara. Hı. Ama Batı dünyasında da modernitede de zaman durmuyor, akıyor. Şimdi postmodern diye bir şey çıktı. Mesela 30'lu yıllarda Batı dünyasında yaşayan bir adam bir değerlendirme yapıyor. Ama 70'li yıllarda bir başka değerlendirme yapıyor. 2000'li yıllarda bir başka değerlendirme yapıyor. Şu çıktı. Yani Batı insanı mutlu değil. Müreffeh. Zengin, güçlü ama mutlu değil. İç huzuru yok. Ve bu giderek katlanıyor. Geçen gün siz daha iyi Norveç'te bir istatistik bir, bir haber okudum. 70 bin dolar hı hı. gayret safi milli hasıda nüfus başına düşen intiharın en yüksek olduğu memleket. Tabii, Baltık memleketleri, Baltık, e, memleketler. Baltık memleketleri hepsi e, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, e, intihar oranları çok yüksek çok hocam. Çok Hatta e, daha yeni bir video dinliyordum şeyde, bu meşhur TED konuşmaları var ya, e, Danimarka e, mutluluk endeksinde yüksek çıkmış. Fakat Danimarkalı bir psikolog diyor ki, bu palavra diyor yani. Çünkü e, intihar istatistiği en yüksek ülkelerden birisi yani, biziz diyor. Yani, nasıl bu nasıl şey? bu, bu? nasıl bir, bir mutluluk evet. diyor? Bence hazın ötesinde ha, e, gidecek bir yer bulamıyorlar. Tabii. Yani haz duvarına yani, çarpıyor, ben, orada duruyor artık. Daha evreni or, orayla sınırlı. Evet, evet. Yani dolayısıyla batı artık eski batı değil yani teknolojik bakımdan üstün bir batı değil. Bir de teknolojinin ürünlerini artık İslam dünyası da yapmaya başladı. Yapıyoruz artık biz daha da bunu. Şimdi aradaki nispet çok mühim değil. Mühim ama mühim değil. Esas sizde sıfır varsa o çok mühim bir hadise. Pratik bir alet değil mi? X aleti X cihazı. Şimdi burada ne olduğunu söylemeyelim. Batı'da çok komplikesi var. Sizde hiç yok. Aciz yapacak bir şey yok. Ama Batı'da çok komplikesi var. Sizde geliştirmeye başladınız. Hatta bir şey var elinizde. Nispete vurursanız bunun sonu son, sonucu bir sayı çıkar. Hı hı. Sonludur. Ama sıfıra bölerseniz sonsuz çıkar. Aciz işte odur. Yani matematik ifadesi açsın. Yukarıya oradaki aletin getirisini koydunuz. Bölü çizgisini çekin aşağıya sıfır korsanız sonuç sonsuz. İşte o acizdir. Çaresizsiniz yani. Yukarıya koydun bir şeyi. Çizgiyi çektin aşağıya. Mesela otomobilden bahsedelim. Şimdi diyorlar ki efendim otomobili çok geciktik. Doğru. Bu bir piratçiz meselesi. Ama yaptığımız zaman artık sıfır değiliz. Kendi tasarımımız, üretimimiz bir araç olursa. Şimdi diyorlar ki efendim işte motoko şuradan tasarımı buradan. Efendim yıllar önce doktor için Amerika'ya gittiğimde Apollo'yu atmışlar. Müftehirler. 69'da atmışlar Apollo'yu. Apollo 13. Ay'a gittiler. Şöyle oldu. Böyle gitti. Hoca da konuşuyoruz. Böyle bir iki ay geçti. Adam beni anladı. Ben de onu anladım. Yani samimi bir adam. Hı hı. İngiliz bir herifti bu. Dedi ki bu aracı biz yapmadık dedi yani. dünyaya sipariş ettik dedi. Bilmem kaç bin parça bu dedi yani. Biz dedi düşündük. Tasarladık. Dünyayı yaptırdık. Sonra monte ettik dedi yani. Bu kadar hadise. Neste ki mesela atom bombasını atıyorlar. O da ayrı bir macera. Ve bir anda Amerika yani Japonya'yı teslim alıyor vesaire. Dünyada bir prestij. Yani şu faşizme ezdi, komünizme ezdi, nazizme ezdi filan filan şöyle böyle. şu o prestiji yitiriyor. Şimdi şu anda bitti o. Çünkü başka bir izimle geldi dünyanın üzerine. O normal yani. Allah tanımayan bir izimle gelir ve sizi ezer kendi dışında. Ne oldu? Ee, Amerika'da bu hızlı yaşa genç öl. Baby booming. Mutluluk oldu. 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra sordular e, sovat. E, ne? Sen Son soğuk bitti. Öyle bir şey yok. Bu idealler insanın yani ben bunları şeye benzetiyorum. Firavun'un sihirbazlarına atıyorlar ortaya bir şey. Sizin gözünüzü boyuyorlar. Ama siz Musa'nın elindeki asa gibi olacaksınız. Cenab-ı Allah'a sen sonunu seyrede diyor. Erzurumi Hazret. Sen sonunu seyrediyor yani. Bu da böyledir. Hiç şey yapmıyorum. İnşallah. Birey olarak da böyle düşünüyorum. Yani hayata bakışım da böylesi. Beni tanıyorsunuz yani. Arkadaşlar tabii küçük e, zuhuller oluyor o beşer. Ama genel olarak çocuklarıma da böyle pederden de böyle öğrendim ben ama yani. Hmm. Bir, bir ahlesi vardı. Garip otururdu sederin üstünde diz çöker önünde veya dizini kırar oturur yazar orada arkasında bir yazı umurun hakka tefviz et harisi intikam olma yani sen gene Allah vazifelen Allah'ı vazifelendir onu vekil kıl Hocam, bir daha umurun, umurun hakka tefviz et Tafviz, vazifeden geliyor umurun hakka tefviz et harisi intikam olma Cenab-ı hakim Mutlak ne işlerse adalettir. Ne kadar güzel. Bu şair yaşayan bir adam yani. Hı. Alıyor, veriyor. İşte mesela hiçbir evi olmadı. E, kirada oturduk hep. Ama biz pekala mutluyduk. Geniş bir gönlü vardı. Zaman zaman açılır. Zaman zaman serra ve darra olur hayatta. Eyvallah der. Ama hiçbir zamanda gene böyle Omuzları düşmüş, başı önünde. Böyle görmedik yani. Hı hı. Anlatır, öyle oldu, böyle gitti filan vesaire. Şimdi Batı medeniyetinin sonunu seyrediyoruz artık. Ben bu arada iki tane postmodernite kitabı okudum. Yani adamlar kendileri söylüyorlar. Ben söylemiyorum ki. Bitti bu iş diyorlar. Yani ne yapacağız? Bilmiyoruz diyorlar. Her şeye karşıdan yani. Dolayısıyla biraz Batı'yı tanıyan, hayatı tanıyan biraz. Hı hı. Gene isterseni tarihe gireyim. Hı hı. Ee, biraz Roma tarihi okudum. Yani bu böyle ge böyle geldi yani merak ediyorsunuz, bir yerden çekiyorsunuz. Şimdi evet, Roma Cenabı İsa ile beraber imparatorluğa dönüyor, muhteşebi yan hakimi. Yani 200 sene böyle geçiyor, 5 büyük imparator geliyor vesaire. Bunlara iyi imparatorlar diyorlar, good emperors. Diyor, düşünüyorum. O zaman ben bir Roma vatandaşı olsaydım. Bu ikbal, bu satvet, bu güç, bu kudret benim gözümü boyardı yani dedim ki o bu yük olmaz. Ne oldu? Germenler barbar diyorlardı şeyin garnizonların dışında geldiler ve yormayı yok ettiler, bitirdiler yani 200 senede bitti hadisi. O zaman zaman zaman yavaş işliyordu. Şimdi hızlı işliyor. Dolayısıyla hiç vallahi ben benim, benim kanatıma ha ben görür müyüm onu ben bilmem. Ama yani bu dünya her şeyle beraber kem vesat fesat dünyası. i̇bn Haldun'a bakın yani. Olur ve biter, olur ve biter. Ümitsizlik bir Müslümana yakışmaz. Ayrıca hocam, yani bir, bir söz var. Mesulüm o halde varım. evet. Yani bu evet. Descartes'in meşhur sözü evet. değiştiriyor bazıları. Hele o Descartes'te postmodernistler evet. ne kadar yükleniyorlar. Evet. Belki bir postmodernist sanatı yapalım burada. Yapalım. Yani. Ee, ne kadar yükleniyorlar. Bir sen, sonraki sen hatta. Sen kimsin evet. diyorlar Descartes. Sen kimsin diyorlar yani. <gülüyor> Aklına kadar güveniyorsun. Sen diyorlar arzuların eserisin diyorlar ya. Evet. Delöz diye bir adamın kadar söylüyor yani. Tabii Delöz bayağı devrimci bir tip. Ee, yani bu... E, Düşünüyorum o var mı? E, modern çağda şöyle değiştirdiler. Hissediyorum o halde var. Postmodernistlerin de bir katkısı var bunda. Çünkü e, insan sadece düşünmekle var olamaz. E, hissetmeyen insan aslında bir şey değiştirmiyor Hiç, dünyada. Hiçbir şey yok. Yani bir başkasının acısını, bir başkasının ısrabını hissetmeyen insan hiçbir şeyi değiştirmiyor. Buna bağlaşık olarak e, bir de şunu söylüyorlar mesulüm o halde varım. Ne kadar güzel değil mi? Bir başkasından mesulüm, başkasının acısından mesulüm. E, insanların düştüğü sıkıntılı durumlardan mesulüm. Kendimden mesulüm. Kendimden mesulüm. Kendin, en önemlisi tabii kendimden, kendimden mesulüm. mesulüm. Yaratıcının bana yüklediği evet, evden mesulüm. Verdiği nimetlerden, Verdiğin verdiği nimetlen, yetkiden, her yetkinin bir... Sorumluluğu evet. olmak icap eder. Tabii ki. Tabii. E zaten böyle bakarsanız ümitsizliğe vakit kalmaz. Yer de kalmaz. Aziz. <gülüyor> evet ümitsizliğe yer, yer yok. Yer de kalmaz yani. yani. Hep düşündüğüm bir örnektir hocam. Ee, zannediyorum e, Resulullah Efendimiz e, bir kişinin yanından geçerken boş boş oturduğunu görüyor. Dönüşte onun eli e, bir şeyle sopa parçasıyla dalla sokağı şey toprağı eşelediğini görüyor. Hah diyor şimdi daha güzel diyor. Evet. Daha hayırlı diyor. Evet. Yani hiçbir şey yapmamaktansa o toprağı eşelemek bile daha hayırlı Eyvallah. bir şey. Değil mi? Değil mi? Bizi sürekli aksiyona dünyada hayrın yanında, iyiliğin yanında yer almaya teşvik eden bir dinimiz var. Evet. Bir maneviyatımız Elhamdülillah. var. Elhamdülillah. Hiç ...mazeret üretmeyelim... ...hiç, evet... Yani bu mazaret şey... bitmez bu evet. dünyada... ...yani iki, bir eli yağdı... ...bir eli balda adam da olsa... ...nefis ve şeytan ona mazaret bulur... ...hiç o bitmez o... ...bu dünya böyle bir dünya... ...onun için biz bu dünya içindeyiz... ...ama içinde değiliz... ...dünyaya esir değiliz... ...dünya bizim... ...çünkü musahhar kıldım buyuruyor ayeti kerimede... ...yani emrine verdim... ...bütün alemi insanın emrine veriyor... İnsan da kendi emrini alıyor ama yani. Yine Hazreti Ali'den ilhamla söyleyelim. Ee, dünyaya, eşyaya sahip olmak ama onlar tarafından sahip olunmamak. Olunmamak, evet. Aynen öyle. Böyle... Vaktin sahibi Allah, bizim sahibimiz de Allah. İnsan böyle bakınca çok rahatlıyor hocam. Değil mi? Allah'ımız var, gamımız var. Aynen öyle efendim, aynen öyle tabii. tabii. Yani şimdi tabii bunları da de söylüyoruz. Ama e, bunun tesirine harik olması için Cenab-ı Allah'a boyun büküyoruz. E, çünkü e, şimdi birçok insan bunu böyle dinler der ki bunlar hikaye anlatıyorlar. Hmm. Esasında hayat bir hikaye. Ben size onu söyleyeyim hayat bir hikaye. Ama eğer Cenab-ı Allah ol derse şimdi sözünde bir e, dili var, bir e, enerjisi var, bir hayatiyeti var. Dil söyler. Mevhum Efendi beynine şefeteyin derdi. İki tuzak arasından çıkıyor. Canı onu biz veremeyiz, onu Allah veriyor, söyletiyor. Ama söz'e yani. ruhu yani. Cenab-ı Hak Cenab verir. Evet, Tabii. Yani. Onun e, bizim e, hal, bizi bir hal ile hallendirerek... söz'e ruhu veren Cenab-ı evet. Hak. Yani sözü söylemek çok kolay. Çok kolay. Yani sevgi Söz. sözcüklerini söylersiniz, evet. hamaset notukları atarsınız, evet. en kahramansızsinizdir evet. falan evet. filan. Evet. Evet. Ama onu ruhlandıran sizin halis niyetiniz ve Cenab-ı Hakk'ın ona mukabele etmesi. Size işte onu zaten Allah dostlarının ağzından söyletiyor. Zamane geliyor. Öyle bir söz söylüyorlar ki yine buyurmuştur ki defteri divane sığmaz söz gelir divan eden. Bir Allah dostu bir şey söyler. Defteri divan defterine sığmaz. O kadar muhteşem bir şey. Yani söyle. Bu böyle bir şey. Ha, bunu herkese söyletir mi? Söyletir evlada söyletir, babaya söyletir, muallime söyletir, hekime söyletir, hakime söyletir. Canı olur sözün. İnşallah bu sözlerin de canı olsun. Ben şimdi bakıyorum yaşken hala erdi hatta geçiyor bile fakirin böyle. Diyorum ki acaba niye eskilerin söylediği sözler beni bu kadar yönlendiriyor hala? Hı hı. Onlara göre ben dünyanın her tarafını gördüm onlara göre. Neler okumadım ki? Değil mi? Mekanikten evet. bilmem nereye kadar yani. Ama hala niye diyorum ben bu insanların? Çünkü sözlerinin canı var ve zübdeyi özü söylüyorlar size. Kriter, ölçü, tartı. Nereye gidersin o tartı sizinle elinizde elinizde o tartı. Onu söylemişler size. Detay mühim değil. İstikamet insanı e, olarak bakıyorum ben onlara. Yönleri hep belli hocam. Yönleri evet. hep belli. Yani nereye döndükleri Evet. E, belli kıblesiz söz yok modern insan bunu kaçırdı galiba evet. değil mi Kemal Bey modern insan modernist zihn istikameti kaybetti evet modern e, zihin e, iki cami arasında beynamaz hani e, sönen şey benim Tanrım olamaz diyor evet. ya Hazreti İbrahim az evet. ön e, bir önceki programda buyurdunuz Modern insan sönen şeyler arasında bocalıyor. Bocalıyor, evet. Sönen şeylerden hangisinin tanrı bileceğini bir türlü bilemiyor. E, Oradan oraya de, seyirtip duruyor. E, söndükçe de mutsuz oluyor tabii. Söndükçe de mutsuz oluyor. <gülüyor> haklı, o da haklı yani. <gülüyor> Şimdi son şeyimiz e, modern insanın hazcılık. E, efendim e, yakınlarda bir kitap okuyorum. E, yeni çağın modası... E, Madem dünyayı değiştiremiyoruz kendimizi değiştirelim deyip e, aşırı sağlıklı yaşama e, kaygıları efendim her besin içinde ne kadar kalori var ne var e, onları hesap etme. E, jimnastik salonlarından çıkmayıp aşırı böyle bir bedene e, ehemmiyet verme görünüşe ehemmiyet verme e, bir tür eee. ...insanın kendi bedenini... ...öne çıkararak ruhu geri plana itmesi... Evet. ...ruhun taleplerini geri plana itmesi... ...ve kendini beden üzerinden... ...tanımlamaya başlaması. Beden etkiyor, yaşlanıyor. O ne olacak? Ne kadar bakarsan bak yaşlanıyor. Hele o çok enteresan da yani... ...yaşlıların genç gibi görünme... ...istekleri. Şey'eyni acıbeynü... ...hüma ebredimeyâh... ...şeyhün ben ve sabiyyün yeteşeyyâh. İki şey... ...çok acayip olur... ...yani hı buzdan hı daha soğuk... ...soğuk görünür... ...biri genç gibi görünen yaşlı... ...birisi yaşlı gibi görünen genç... ...ben Arapça bilmem... ...bu beyti bana küçük dayım Rebi Efendi okudu... ...kendisi onun ...1915'de... ...bakın eski medeniyetin es esprisine bakın... Evet. ...eski harfleri... Yani ...15-28'de kaldırıldı... Hatta tezdem derdi ki imlası iyi değildir. İmla çok mühim çünkü eski yazıyor. <gülüyor> Bazı yazamaz derdi falan böyle. Tezdem ondan daha büyük. Bu aklımdaki Tahir Bey'den bu. Mevhum Tahirül Mevlevi. Tahir Olgun'dan. Kriter söylüyor adam size. iki şey. Evladım derdi bana yaşındaki gibi görünmen lazım. Gençken yaşlılığa özenme. Yaşlıyken gençliğe özenme. Efendim ben deniz. Yaşlıyken gençli özenenlere Allah'a affetsin çok gülüyorum yani. Hem de yani çok acıyorum. Her yaşın bir tadı var efendim. Her yaşın bir tadı var. Yaşlıyken genç gibi görünmeye çalışmamak lazım. Şimdiki insanlar biraz onu yapıyorlar. Gerdirmeleri, meslekeler, estetikler şunlar. Yaşlısın işte ne Ama güzel. Vaktin sahibinin biz olduğumuzu zannetmemizden oluyor hocam. Hani söylediniz ya vaktin sahibi var diye, vaktin sahibi Allah diye. Ee, ...o va yani vaktin bizim üzerimizdeki tesirlerini görecek kadar da bir e kudretimizin olması lazım. Nefsimizin o kadar güçlü olması lazım. Bu kuvvetli insanın işidir. edemeyiz değil mi? Tabii yani yaşlılığı kabullenmek, o yaşlılığın e getirdiği arazları kabullenmek... efendim ...onun getirdiği imkanları kabullenmek yine... ...bir olgunluk alametidir... ...ve bir e, ego gücüne işaret eder. İmkanlar çok hoşumuza gidiyor da... ...arağızları pek kabul edemiyorum. <gülüyor> Vallahi evet. ben kendime de dua ediyorum. Açık Onlar sure. pakette <gülüyor> geliyor hocam. <gülüyor> Hepsi bir pakette, <gülüyor> pakette geliyor. <gülüyor> Ee, yani Ramazan paketi gibi yani evet, evet, <gülüyor> ama yani içinde öbürde çıkıyor. İçinde evet. yani bal tereyağı çok olsun da acı biber az olsun. Tabii tabii. Cenab-ı Hak hayırlı <gülüyor> ve yani, güzel yani. sağlıklı ömürler versin hepimizi. Evet. Ee, yani güzel bir şekilde yaşlanmayı da nasip etsin. Amin tabii efendim, bu da önemli. Ee, yani büz bütün sağlıksız yaşayalım demiyoruz. Fakat e, ya paket, hayal... paket, paket güzel oldu paket. Evet. paket Evet. <gülüyor> Evet e, hayatın e, bazı mevsimlerinde güneş açacak bazı mevsimlerinde kasırga boran olacak ama ümidimizi hiç kaybetmeyeceğiz. Evet. Çünkü bizi geleceğe rapteden, bizi geleceğe bağlayan e, ve bu dünya üzerinde bizi aktif mesul e, mesuliyet sahibi insanlar olarak iyi şeyler yapmaya sevk eden duygu ümit duygusudur. Hz. İbrahim'in bak şimdi söyleyince işte e, Suriye'de, Kur'an'ın Kerim'de beni yediren, çiren, doyuran, hasta olduğumda sağlık veren, şifa veren odur. Hı -hı. Diyor. Şimdi bu hayatı anlatıyor Cenab-ı İbrahim ayeti kerime bunlar. Hı -hı. Yarın diyor ahirette de beni yarılgayıp mavfikat ettiğini umduğum, ümidettiğim ettiğim yine odur diyor. Ümit bizim varlığımızın içinden mündemiş built-in Frank Lange'in gizli var. Aman onu kaybetmeyelim. Yarın diyor bu peygamber sözü ve Kur'an'da geçiyor. İslam medeniyetinin temel kaynağı. Diyor ki yediren bu dünyada öyle. içiren evet. İşte giydiren tamam. Hasta olduğumda şifayı veren odur. Buna realite. Yarın diyor ya ahirette hesap günü beni yarlı gayıp etti edip cennetine koyacağını umduğumda o da ümit ettiğinde odur diyor. Ümit bizim. Tabii. Tabii. varlığımız. Kendimizi yaralarımızın e, gamımızın kasvetimizin içine zincirlemeden aman efendim. Hayatın akıp aman gitmesine efendim. izin vermemiz lazım. Yani. Hayat zaten akıp, akıp gidiyor. Zaman gidiyor. zaten ay, akıp gidiyor. Ay. Biz de onun çağıltısına kapılıp i̇şte gidersek kadar, ne evet. mutlu bize. İşte o kadar efendim yani. Hocam dilinize sağlık, İstanbul önünüze efendim. bereket. Siz açıyorsunuz. Eyvallah. Biz de işte dereden tepeden konuşuyoruz Estağfurullah efendim. Estağfurullah hocam. Bizi hakikaten çok güzel yerlere götürüyorsunuz. Sağ olun. Ee, değerli Erkam Radyo dinleyenleri... ...Gönül Sadası'nın bu programının da sonuna geldik. Her perşembe saat 7'de e, İstanbul'da 105 frekansında... E, ...ve diğer şehirlerde farklı frekanslarda Gönül Sadası arkam radyoda sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.